Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı okumak Programı'ndan hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Geçtiğimiz günlerde Yeşil Siyaset isimli bir kitap yayınlandı. E, Kitabın da ön sözünü Koray Doğan Urbarlı yazmıştı. Kendisi aynı zamanda Yeşiller Partisi'nde eş sözcüsü. E, madem böyle seçim tarihi falan da açıklandı, biraz Yeşil Siyaset konuşalım diye Koray Bey'i radyoya davet ettim. Koray Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi yeşil kitap, siyaset kitabı yayınlandı. Siz de ön söz yazdınız ve bir yandan da böylece yeşil siyasetin Türkiye gündeminde bence yolunu açtınız. Ee, ama seçime giren iki tane büyük ittifak var. Ee, acaba yeşil politika bu süreçte bu kitap vasıtasıyla belki de bu partileri etkileyebilir mi? Onları belki bu yola biraz daha döndürebilir mi? Ne düşünüyorsunuz? mutlaka faydası olacaktır. Çünkü ittifakların belki e, Cumhur İttifakı'nı bir tarafa koyabiliriz ama Millet ittifakının yeşil siyasete ve yeşil siyasetin yıllardır söylediği sözlere e, açık olduğunu görüyoruz. İşte yaptıkları toplantılarla belli yeşil siyasette etkilemiş düşünürleri Türkiye'ye getirerek, onların politikalarını e, dile getirterek. E, bazı metinlerine de baktığımızda aslında neredeyse biz yazmışız gibi olabiliyor. Yani bu özellikle yeşil ekonomi bağlamında olan e, Avrupa'ya yeşil mutabakatı bağlamında olan metinlerini biz yazmışız gibi duruyor. O açıdan Yeşil Siyaset dergisi ve Yeşil Siyaset kitabı mutlaka bir kaynak olarak ellerinde yararlı olacaktır. Belki Cumhur İttifakı'nın da olacaktır. Çünkü öyle bir öyle bir gündemdeyiz ki şu anda genel olarak zaten bu sosyal medyanın da gelişmesiyle Artık sözlerimiz çok havada kalıyor. Sözlerimiz çok kök köklenemiyor. İşte dergi, derginden bir seçki halinde bir kitap. Bu sözlerimizin kalıcı olmasını, teorimizin kalıcı ve köklü olmasına yarayacak, yarayacaktır. O açıdan ben bu kitabı ve bu girişimi çok, başarı çok değerli buluyorum ve başarılı olmasını umuyorum. Ben de öyle umuyorum. E, tabii siz Yeşiller Partisi'nde es sözcüsüsünüz e, ve bu seçim sürecinde sürecinde yani bu propaganda imkanlarını da kullanarak belki Yeşiller Partisi de bilmiyorum iklim krizini gündeme getirebilir mi? Ya da bu ittifaklar sizin gözlemlediğiniz kadarıyla iklim krizini böyle ciddi bir şekilde hani oraya böyle bir postitle yapıştıracak değil de ciddi bir şekilde alacaklar mı gündemimize? Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz yani Yeşil Hareket de zaten buralardan kökleniyor. Bizim Açık Radyo'nun Burada iklim krizi en önemli gündemlerinden biri. Burada çoğumuz dünyanın en önemli iklim krizi olduğunu düşünüyoruz. Ama hani baktığımızda ana akım medyaya bu ittifaklara siz nasıl gözlemliyorsunuz? Onların bu durumunu sorunun birinci bölümü bu. İkinci bölümü de hani siz buralarda bir şarj yaparak içeri girerek e, e, nasıl bir e, strateji gidiyorsunuz? Ee, yani sorunuzdaki şu nokta çok önemli. Bir politikalar bütününe Ufak bir renk gelsin diye yeşil siyaseti veya ufak bir renk gelsin diye iklim değişikliğini, iklim krizini koymamak gerekiyor. Zaten hayat da bize bunun böyle olmadığını gösteriyor biraz. ya yani biz ne yap? 6 Şubat depreminden sonra depremin yaraları sarılmadan ki hala sarılmadı zaten ama bir anda neyi gördük? Selleri gördük. Önümüzdeki haftada seller için yine e, bir alarm verildi. Orada iklim krizinin etkilerini göreceğiz bir şekilde. ya yani iklim krizi öyle artık kenara atılacak veya renk olsun diye konulacak bir e, bir kriz değil. Gayet kapımızda içinde yaşıyoruz. Eskiden belki şey diyebilirdik yani ileride bir iklim krizi var ve iklim krizinin etkilerini yaşayacağız diyebilirdik ama artık öyle değil. Doğrudan iklim krizinin içerisinde yaşıyoruz. Bu yüzden de bu e, ittifakların yani Türkiye'yi yönetme amacı olan partilerin, Türkiye'yi işte Cumhuriyet'in 2. yüzyılında taşıma amacı olan partilerin bunu mutlaka görmesi gerekiyor. Biz geçen yaz neyi görmüştük? Bir tarafta büyük orman yangınları vardı, bir tarafta serler vardı, ortada da büyük bir kuraklık vardı. Bu yaz belki kuraklık çok daha önemli bir e, gündem maddesi olacak çünkü kışı çok e, yağışsız geçirdik. O yüzden artık Türkiye'nin herhangi bir problemini çözmek isteyen, yani işsizliği de çözmek isteyen, gıdayı da... E, bir Sosyal problemleri de çünkü işte iç göçler de, iklime dayalı iç göçler de olacak. Çözmek isteyenler mutlaka iklim krizine dair bir şeyler söylemek zorunda. Biz bu ittifaklarla nasıl bir ilişkiye giriyoruz ve nasıl bu konuları dile getiriyoruz dersek, tabii şu an Cumhur İttifakı ile çok fazla bir ilişkimiz olduğunu söyleyemeyiz. Yani dünyayı algılayış tarzımız çok başka, iklim en son artık ittifaka katılan bazı partilerin iklim krizinin olmanına dair, iklim krizinin yalan olduğuna dair de e, ifadeleri var. O yüzden Cumhur İttifakı'nı bir kenara bırakıyoruz ama Millet İttifakı'nın belli partileriyle başından beri bir e, diyalogumuz vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olsun, İyi Parti olsun, DEVA Partisi olsun ilginç bir şekilde... Yani... Ciddi olarak e, sorunlara ilgilen, sorunlara eğilen herkes iklim krizini sorun olarak görüyor. İklim krizini sorun olarak görüyor herkes de mutlaka Yeşiller Partisi'ne bir yere geliyor ve bir şekilde e, bir diyalog kurabiliyor. E, biz de bunu en yetkili yerlerde anlatmıştık. E, bu şekilde de bir e, şey oldu nasıl diyeyim bir diyalogumuz oldu seçim sürecinde tabii bu çok daha açık olacak herkes yeni politikalar oluşturma seçmenlere ulaşma konusunda gençlere ulaşma konusunda eklim krizini dile getirecektir yine dediğim gibi eklim krizin dile getirildi her yerde yeşil partisinde sözü olacak. Şimdi ben iklim kriziyle bağlantılı Türkiye'nin de belki bu seçimde e, e, ne yazık ki, ne yazık ki bütün ittifakların birleştiği bir konuyu sormak istiyorum. Biraz çetrefelli bir konu ama yeşiller bu konuda net. Yani en azından Almanya'da, Avrupa'daki yeşiller bu mülteci konusunda diğer bütün partlara göre daha hoş görülüler. Belirli e, yasalar çerçevesinde mültecilerin kabul edilmesini hoş görüyorlar ama şu anda gire, ittifakların hepsi bir kere Suriye'de savaştan kaçan mültecileri geri göndereceğiz diye söz veriyorlar. Sözler dolaşıyor. Ama yani siz de çok iyi biliyorsunuz ki e, önümüzdeki 10 yılda Türkiye'ye bunun dışında bir de iklim mültecileri gelmeye başlayacak. Yeşiller Partisi'nin bu konudaki politikası nedir? Ee, ek olarak şunu da söyleyeyim. Belki yurt dışından Türkiye'ye iklim mültecileri gelecek. Evet. Bir de e, ülke içinde de aslında iklim mültecileri olacak. Yani hepimiz ülke içinde ve ülke dışında mülteci olmaya çok yakın bir döneme geliyor. Çok kırılgan bir dönemdeyiz. Ee, dediğiniz doğru. Yani Yeşillerin Tarihsel olarak mültecilere, ülkelerini istemeden değiştiren insanları veya, veya isteyerek değiştiren insanlara bakışı her zaman başka siyasi hareketlerden çok daha yumuşak olmuştur. Çok daha entegrasyona dayalı olmuştur. Bizim de bakışımız tabii ki böyle. Burada şu önemli, belki e, bu sosyal medyada koparılan fırtınaya da çok inanmamak lazım. Çünkü... E, mülteci karşıtı özellikle işte bizde artık onların bir jenerik ismi var Suriyeliler diyoruz nereli olduğuna bakmadan. Suriyeliler karşıtı hepsini göndereceğiz diyen siyasi partilerin aslında sosyal medyada ne kadar etkin olmalarını hemen gerçek hayatta ne kadar etkisi olduklarını da gördük yani bu Cumhurbaşkanlığı için imza toplama sürecinde. E, o açıdan bizim bence cesur olmamız gerekiyor yani böyle bir... Ama CHP'de böyle söylüyor evet. bir yıl içinde göndereceğim. İşte, evet evet yani orada şu var tabii şu an söylememek iktidarı hedefleyen partiler için şu an söylememek herhalde büyük bir eksiklik gibi görülüyor ama ben sokakta bunun bu kadar karşılık bulduğunu düşünmüyorum ve biraz daha cesur olmaları gerektiğini düşünüyorum biz de tabii görüşmelerimizde sadece biz yeşiller yani ismimiz yeşiller olsa da sadece iklim krizini dert eden sadece çevre sorunlarını dert eden ben bunu şey diye söylüyorum yani iktidar olsak sadece çevre bakanlığını isteyecek bir parti değiliz ee, o açıdan bu konularda dile getiriyoruz biz görüşmelerimizde. Yani Suriyeli mülteciler konusu veya genel olarak e, Türkiye'deki entegrasyon problemleri. Çünkü Türkiye'de büyük bir entegrasyon eksikliği var. Yani kapıların açık olması veya açık olmamasından ayrı bir şekilde bir entegrasyon problemi var. Bunun çözülmesi gerekiyor. Bir taraftan da şu var ki Türkiye'nin batı sınırı kapalı, doğu sınırı açık. E, bununla, bunun da e, daha nasıl, tutarlı bir şekilde, yani ge, bir, bir bölüm insanı biz aslında Anadolu'ya açık hava hapishanesi haline getirmiş durumdayız. Belki onlar Avrupa'ya da gitmek istiyor. Yani onların da e, bu yolculuklarını devam ettirecek şekilde bir politika belirlememiz gerekiyor. Şimdi yine iklim kriziyle bağlantılı bir, bir, bir enerji meselesine gelmek istiyorum. Çünkü e, mevcut hükümet her tarafta harıl harıl doğalgaz arıyor. E, ama ötekiler de bunu alkışlıyorlar yani doğalgazın çıkmasını. E, demek ki aşağı yukarı tamamında Fosil yakıtları yerin altında bırakalım şeyi yok. Bulursak hemen çıkartmaya niyetliler. Herhalde İyi Partisi, CHP'si değil mi? Onlar da öyle düşünüyorlar. Bir yandan da hani bu olur olmaz ne bilmiyoruz. Ama öteki yandan Türkiye termik santrallerle inanılmaz kömür yakıyor. Bu kömürün de %50'den fazlasını ithal ederek yakıyor. Bu ittifaklar bu kömür meselesinde de enerji gözlüğüyle bakıyorlar değil mi? Burada ne söyleyeceksiniz? Burada... Ee, hatta belki bunlara, e, bunların hepsine enerji aşığı, değil mi? fosil yakıt aşığı diyebilir miyiz bu partilere? Yani... Bir de nükleer de var, onu da ekliyorum. Oraya da evet, evet. onu da ama bir bir bir de... biraz ayrı çünkü sanki nükleer iklime neden olmuyormuş gibi anlatıyorlar. <gülüyor> evet. Onu o yüzden ayrı sormak istiyorum ama esas mı kömür ve doğal. Mi? Yani ben, onu ben ekledim de ben şunu görüyorum, yani bizim enerji politikalarımızı beyaz olarak koyarsak, e, mevcut merkez politikalarının enerji... Merkez partinin enerji politikaları neredeyse siyah gibi duruyor. Yani bayağı siyahla beyaz gibi bir fark var. Ve gerçekten de e, bir enerji olsun, enerji gelsin ama ne olursa olsun bakış açısı var. Yani bir taraftan da mesela rüzgara ve güneşe de yatırım yapıyorlar. Çünkü on, o iyi olduğu için değil, oradan da enerji gelsin. Her türlü kaynağı son noktasına kadar kullanmak gibi bir e, amaçları var. Tabii bir... E, her türlü kaynağı son noktasına kadar kullanma anlayışıyla yeşil politikanın örtüşmediğini farkındayız biz. Bunu da e, söylüyoruz tabii ki. Buna bir de şimdi nükleere bağlayalım e, çünkü e, yani biliyoruz ki işte AKP ve MHP nükleer santral yapmak istiyor. Ötekler de bunun temizini yapmak istiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? E, ya yani orada şöyle bir şey var tabii temizi olmadığı için <gülüyor> bir taraftan e, yani. Biz onu çok iyi niyetli okursak nükleer santral yapmak istemiyorlar diye okuyabiliriz. Ama tabii bu böyle değil yani e, iktidara yaklaştıkça muhalefet nükleer santrale yönelik fikirlerinin de değiştiğini gördük. E, bir sene önce nükleer santrale çok karşı olduğunu söyleyen mesela Cumhuriyet Halk Partisi temsilcilerinin bir sene sonunda iktidara daha yaklaştıklarında nükleer santralin olabileceğini söylediklerini gördük. Burada bir e, işte o iktidar yönetme nükleer santral yani nükleer santralin biz başından beri şey diyorduk, sadece bir enerji üretme aracı değil, bir merkezileşme aracı, bir aslında otoriterlik aracı. O açıdan bu iktidara yaklaşınca nükleer santrali sevdalanma durumu da önemli. Ama Türkiye'nin, yani nükleer santral çöp bir teknoloji, nükleer santral geri bir teknoloji. Bunu kendileri de elbet görecekler çünkü nükleer santral çok pahalı bir teknoloji ve her şeyden önemlisi Akkuyu'daki nükleer santral yani neredeyse o bölgeyi 100 sene Rusya'nın e, kontrolüne bırakacak. E, bir ya, O anlaşma zaten başlı başına e, saçma sapan bir anlaşma. Yani nükleer santral zaten yanlış bir konu. Akkuyu nükleer santrali özellikle Ukrayna'nın işgalinden sonra çok bambaşka ve e, mutlaka vazgeçilmesi gereken bir konu. E, ayrıca hani e, Açık Radyo'da çok program yapılıyor. Nükleer santrinin iklim krizine neden olmadığı da bir yalan. Çünkü bu uranyumu çıkartmak, taşımak, sonra atıkları bertaraf etmek için inanılmaz karbon kullanılıyor. Şimdi Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Koray Doğan Urubarlı'yla Yeşil Siyaset kitabı üzerine oradan da biraz tabi seçime doğru konuşuyoruz. Ama e, şimdi sizin kulaklarınıza güzel bir şarkı göndereceğim ben. İşte madem Yeşiller Partisi'ni konuşuyoruz o zaman dedim ki yeni türküden Yeşil mi dinleyelim. Koray Doğan Urbarlı'yla Yeşil Siyaset kitabı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz da şuraya çekmek istiyorum mevzuyu Koray Bey. Son 20 yılda AKP iktidarı ülkenin dört bir yanında önemli ekonomik özür dilerim, ekolojik yıkımlara yol açtı. Bu seçimle acaba bu seçimle acaba bu ekolojik yıkımlar nedir bunlar işte bildiğiniz gibi dereleri mahveden HES'ler, zeytinlikleri, ormanları mahveden madenler, böyle uzuyor gidiyor çeşit çeşit enerji şeyleri falan. Acaba bu seçimde bir iktidar değişikliği olursa bu ekolojik yıkım azalır mı yoksa aynı hızla devam eder? Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, yani ilk önce şöyle söyleyeyim, iktidar değişikliği olmazsa artarak devam edeceği kesin. Ee, bu açıdan bakmak lazım. Ee, i̇ktidar değişikliği olursa da e, biz azalacak da azalmasını ve hatta durmasını e, sağlamayı düş istiyoruz, sağlamayı öngörüyoruz. Bir takım aslında şeylerde e, iktidar değiştiğinde yerine gelecek partilerin sözleri de aslında bunu gösteriyor. Fakat şu var, yani sor soruda çok önemli bir nokta var. Yani 20 yıllık bu e, ekolojik yıkımın bir bölüme asla geri gelmeyecek artık. Yani o mesela dipsiz göl diye bir yer yok artık. Binlerce yıldır oradaydı dipsiz göl ve yok ettiler. Salda Gölü kurtulur mu kurtulmaz mı bilmiyoruz. Ee, Karadeniz'deki HES'ler işte o yaylalar, yaylaların o yapılaşmaya açılması. Ee, yani e, Ayder e, Ayder'e kapalı otopark yapıyorlar. Mesela yani aslında... AKP'nin en büyük doğayla e, yaşadığı çelişkiyi burada görebiliriz. Yani her tarafta büyük bir yıkım yap, yıkım e, uyguladılar. İşte İstanbul'dayız Kuzey Ormanları'nın hali ortada. 10 yani yıl önce de belli bir yıkım vardı ama şu anda geldik de işte köprü, havaalanı ve onların yan yolları. Ama ne olacak mesela? E, iktidar değiştiğinde Kanal İstanbul denen saçmalığın olmayacağını bilebiliyoruz. Kanal İstanbul belki bütün bu yıkımları bir işte çarpacak, bir çarpan etkisi yaratacak kadar büyük bir yıkımdı. Ee, tabii sadece iktidarın değişmesiyle herhangi bir şeyin e, değişeceğini, bir anda olumluya gideceğini de düşünmemek gerekiyor. İktidar değişecek evet, ondan sonra bizim tekrar mücadele etmemiz gerekiyor. Tamam, tam burada bir şey sormak istiyorum. Sizce burada seçmenlerde bu konuda bir değişiklik var mı? Örneğin bu deprem sonrası bir anket çalışması yapıldı. İmar affına karşı mısınız diye çok yüksek oranda hatta iktidardaki partilere oy verenlerde de %50'nin üzerinde imar affına karşıyız diye sonuçlar çıktı. Siz bunu dönüp hani ekoloji mücadelesinden baktığınızda orada böyle bir eğilim görüyor musunuz? Bunun belki büyük şehirlerde göremiyor olabiliriz ama yerellerde bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi tekrar Çanakkale'deki Kaz Dağları'na bu Kanadalı şirket gibi bir şirketin gelip altın madeni çıkartmasını e, istemeyecek şekilde oy kullanacağını düşünüyorum Çanakkale'lilerin. Veya Karadeniz'de yeni HES'lerin yapılması artık kaldı. Bırakmadılar yani ama işte yeni HES'lerin yapılması veya da başka büyük işte Akdeniz'de, Muğla'da işte antik kentlerin şu an betona... Fasilist evet Fasilist olduğu gibi betona bulandığını görüyoruz. Ya yani Bunların hepsinin aslında yerel mücadelelerin etkili olduğunu ve yerel mücadelelerin oy tercihini değiştirebileceğini düşünüyorum. Tabii büyük şehirlerde çok daha büyük karmaşalar var. Yani şimdi... Metrobüsle işinden evine gitmek isteyen giden insanı belki Karadeniz'deki bir HES mücadelesi çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü o hayatta kalmaya çalışıyor Büyükşehir'de. Ama yerel mücadelelerin oy tercihlerinin değişeceğini düşünüyorum. Bir de tabii bu ekoloji mücadelesiyle ister Yeşiller ister diğer siyasi partiler olsun ama özellikle Yeşiller Partisi arasındaki ilişkiye gelmek istiyorum. Sanki böyle ekoloji mücadelesinde bir kesim bu işi özenle, e, siyasetin ya da partilerin dışında mesela şu Türkiye'de şöyle bir laf var. Partiler üstü falan gibi. Tutmaya çalışıyor. Ee, e, Yeşiller Partisi ya da diğer partiler de acaba buraya girdiğinde insanların kafasında ne kadar samimi, buradan nemalanmaya mı çalışıyor gibi hep duygular var. Burada da tabii bir gerilim doğuyor. Yeşiller Partisi bu gerilimin neresinde? E, o gerilim doğduğu çok doğru. Yani bu bence çok doğru bir gözlem. Çünkü insanlar bir şekilde e, sadece bir siyasi partiyi orada onlara destek vermeye gelen veya o sorunu onlar kadar önemseyen bir siyasi parti olarak görmüyorlar. Onların iki ay önce yaptığı bir açıklamayla birlikte görüyorlar. Üç ay sonra yapacakları bir açıklamayla birlikte görüyorlar ve şey biz bu ağacı bu partiyle birlikte korursak acaba onların işte bir işte ulusal bir soruna ifade söylediklerini de mi destekliyor olarak gözükürüz ya da ne bileyim bir başka problemle ekonomi konusunda söylediklerini de destekliyor gibi mi gözükürüz gibi biz insanlarla bir çekince var yani orada bir tanışık olmama hali var yani yaşlılar olarak hani bir özelleştirme yapmak gerekirse bunu çok aşam aşamadık bizde. de. Ee, çünkü biraz da kentli bir hareket olmanın getirdiği bir durum var. Yani Yeşiller Partisi hep kentli bir hareket oldu. Bu böyle önce yerel hareketlerle çok fazla bağ kuramadık. Bağ kurmak istedik ama bağ kuramadık. Bu eksikliğini yaşıyoruz bizde. Ama bu tabi asla şey değil. Yani oradaki yerel mücadeleleri yürüten insanların hatası değil. Çünkü biz Oraya gittiğimizde zaten oralara gidebildiğimiz yerlerde e, öğreniyoruz. Yani benim bu siyas yeşil siyaset işine, Yeşiller Partisi'ne e, bulaşmamda <gülüyor> ilk gittiğim e, eylemlerden bir tanesi e, Manisa çaldığındaki e, nikel madenine karşı bir yürüyüştü. E, ve orada ben gerçekten çok şey öğrendim. Yani orada... Orada şeyi görüyorsunuz yani başka yani siyaset üstü değil aslında. Bütün siyasetlerin sorunu. İkisini birbirinden ayırmak lazım. yani Çünkü orada biz bizim dünya görüşümüzden çok alakasız partilerle birlikte bir yürüyüş yaptık. Belki bütün çaldığı yürüyüş yaptı orada. O nikel madenine karşı ama bu siyaset üstü olduğunu göstermiyor aslında. Bütün siyasetlerin probleminin olduğunu gösteriyor. ve Biz mesela sonra gidip bir yerde bir çay içmiştik. Engelliler derneği gibi. Orada ben doğayla insanın arasında kurduğu ilişkiyi biraz orada öğrenmiştim. Çünkü bana şey demişti oradaki e, beyefendi şimdi ismini unuttuk e, ama ben ormana gittiğimde şeyin e, kaplumbağanın tıkırtısını duymak istiyorum. Bu madem buraya olursa ben onu duyamayacağım demişti. Evet bu şimdi, şimdi bu siyaset üstü bir şey değil aslında. Bütün siyasetlerin problemi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, vakit ayırdığınız açık radyoya geldiniz diye Koray Doğan Barlı, Yeşil Siyaset kitabını konuştuk. Ee, İsterseniz yani son bir cümle vereyim söylemek istediğiniz bir şey varsa e, sonra da dinleyicilerimize veda edelim. Yani fikirlerin genel yani fikirlerin çok çabuk gelip geçtiği bir dönemde Yeşil Siyaset gibi fikirleri kalıcı hale getiren bir kitabın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Derginin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ben de size teşekkür ederim e, beni burada ağırladığınız için. Sevgili dinleyiciler, bugün Yeşil Siyaset kitabını ve yaklaşan seçimleri yeşiller partisi sözcüsü Koray Doğan Uğurlar ile görüştük. Dünya Okumaktan bugünlük bu kadar. Ben Aytaç Timur, Açık Dergi için de Dünya Okumaktan önümüzdeki programa kadar uzun ve derlik bir cümle oldu ama hoşçakalın.